''Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek.'' dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde iseniz kesin kanıtınızı getirin. Birakiz kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır.'' Öğlelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde, Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de, onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah, ayrılığa düştükleri konularda, Kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Yahudiler sadece Yahudilerin, Hristiyanlar da sadece Hristiyanların cennete gireceklerini ileri sürdüler. Fakat Kur'an, eğer sözünüzde doğru iseniz, kesin kanıtınızı getirin şeklindeki çağrısıyla, bu iddiaların delilsiz ve temelsiz olduğuna işaret etmektedir. Kesin kanıt diye tercüme edilen burhan kelimesi, bilimsel ve felsefi bir terim olarak, doğruluğunda asla kuşku bulunmayan ve kesin bilgi sağlayan delil anlamında kullanılmaktadır. Bu açıdan bazı alimler, Kur'an'ın bir adının da burhan olduğunu belirtirler. Bazı hadislerde de burhan, kesin bilgi ve kanıt manasında kullanılmıştır. İslam dünyasında Burhan'ın felsefe, kelam ve fıkıh husulünde bir kanıtlama yöntemi ve kıyas türü olarak kullanılması, Grek felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesiyle başlamış ve bu yöntem, beş sanat denilen kanıtlama yöntemlerinin en güçlüsü sayılmıştır. Konumuz olan ayette Burhan'ın, ''Bütün şüpheleri ortadan kaldıracak açıklıkta ve itirazlara yer bırakmayacak kesinlikte bir delil olduğuna işaret edilmiş, dolayısıyla bir iddianın kabulü veya reddi, kuruntulara değil bu şekildeki bir kanıtlamaya bağlanmıştır. Buna göre Yahudilerle Hristiyanların, kendi dinlerinden olmayanların cennete giremeyecekleri yolundaki iddiaları, böyle bir kanıttan yoksun olup, sadece onların bir kuruntusudur. Çünkü onlar akıllarıyla değil, duygularıyla hareket ediyorlar. Müslümanları kıskanıyor, onların küfre dönerek ilahi lütuflardan mahrum kalmalarını arzuluyorlardı. İşte onların cennete sadece kendilerinin gireceklerini ileri sürmeleri de bir hakikat olmayıp kıskançlık duygularının ürünü olan bir temennidir. Kur'an ise boş temennilere değil, gerçeklere önem verdiği için kanıtınızı getirin buyuruyor. Çünkü Kur'an kendi tabiriyle burhana veya basirete önem verir. Aslında bir iddianın doğruluğunu bürhanla kanıtlamak şeklindeki ilke görüldüğü gibi, Kur'an'ın da vazgeçilmez saydığı evrensel bir ilke olup, bu ayette dolaylı olarak Müslümanların da dini, fikri ve bilimsel görüşlerini savunurken, duygusal hükümlerden, taklitten sıyrılmaları, görüşlerini ve inançlarını gerçekliği kuşkulu delillere değil, kesin kanıtlar üzerine temellendirmeleri, dindarlıklarını bu düzeye yükseltmeleri gerektiğine işaret edilmekte olup, bu, Kur'an'ın her vesileyle üzerinde durduğu bir öğreti ve mesajdır. Yahudilerin veya Hristiyanların, sadece kendi dinlerine mensup olanların cennete girecekleri yolundaki iddiaları, bir delilden yoksun olup, kuruntudan ibarettir. Gerçekte ise kim ihsan sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse işte o ecrini Allah'tan alacaktır. Dolayısıyla cennete girecek olan da bunlardır. Arapçada "vech" yüz kelimesi bir şeyin veya bir kimsenin kendisi, zatı, benliği anlamlarında kullanılmakta olup Kur'an'da da sık sık bu anlamda hem Allah hem de insan için geçmektedir. Ayetteki muhsin kelimesinin mazları olan ihsan ise, bir işi samimiyetle, iyi niyet ve ihlasla yapmak anlamına gelir. Ayrıca başkalarına haklarını veya haklarından daha fazlasını verme anlamında da kullanılmaktadır. Hz. Peygamber, Cebrail ile aralarındaki bir konuşmayı içeren bu sebeple Cibril hadisi diye bilinen bir hadisinde bu kavramı ihsan Allahı görüyor musun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir şeklinde açıklamıştır. Bu açıklamada ihsan kavramı ibadeti en iyi şekilde yapma anlamında özel bir terim olarak kullanılmıştır. Ancak ihsan daha genel olarak, iyi niyet ve ihlasla bütün işlerin en hayırlısını ve en güzelini en iyi şekilde yapma anlamında bir ahlak terimi olarak kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde iyi işler yapanlar sık sık muhsin ve muhsinler şeklinde anılarak övülmektedir. Ahlak bilginleri, Allah size adalet ve ihsanı emreder. Mealindeki ayeti de dikkate alarak, adaleti başkalarının haklarını ihlal etmemeyi gerektiren, ihsanı da buna ek olarak, başkalarının yararı için kendi haklarından fedakarlık etmeyi, onlara iyilik etmeyi sağlayan bir erdem olarak açıklamışlardır. Konumuz olan ayetteki muhsin kelimesinin, Biraz önce belirttiğimiz hadiste işaret edilen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme, ibadeti en iyi ve en güzel şekilde yapma manasına uygun bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak cennete girebilmek için inançların ve düşüncelerin kesin kanıtlara dayandırılması, ayrıca insanın Allah'a iman edip yüzünü O'na çevirmesi bütün benliği ve varlığı ile Tam bir içtenlikle ona teslim olması, hem bedeni hem de kalbiyle ona kulluk etmesi, kısaca samimi bir dindar olarak Allah'ın hükümlerine teslim olması gerekir. Bu teslimiyeti sağlayan dine İslam, bu şekilde teslim olan kişiye de Müslüm, Müslüman denir. Yahudiler ve Hristiyanlar sadece Müslümanlara karşı olumsuz tavır takılmamışlar, tarih boyunca kendi aralarında da kavgalı olmuşlardır. İşte ayette aslı itibariyle ikisi de hak olan bu iki dinin mensupları arasındaki tarihi çekişmeye temas edilmekte ve bunların karşılıklı olarak birbirini tanımadıkları, karşı tarafın dinini batıl ve hükümsüz olarak niteledikleri bildirilmektedir. İlginçtir ki, ayette bu iki dine, oysa bunların ikisi de batıldır gibi bir itham yöneltilmemiştir. Çünkü Kur'an, gerek Yahudiliğin gerekse Hristiyanlığın özü itibariyle hak din olduklarını, ancak doğal olarak Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla Yahudiliğin, İslamiyetin gelmesiyle de Hristiyanlığın yürürlükten kaldırıldığını kabul etmektedir. Esasen bu üç din arasında sonra gelenleri, öncekilerin uluhiyet, nübüvvet ve ahiret gibi itikadi konularla ilgili inançları başta olmak üzere, zaman, mekan, toplum gibi değişken şartlara bağlı olmayan mutlak doğrularını devam ettirmiş, daha çok ameli konulara ilişkin hükümler arasında şartlara bağlı olarak önemini yitirmiş olanların yerine ise, hayatın icaplarına uygun yeni hükümler koymuştur. Ayrıca kutsal kitapları koruma imkanlarının son derece kısıtlı olduğu geçmiş dönemlerde, sonradan Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarına katılmış, onlardan çıkarılmış veya değiştirilmiş, tahrif edilmiş hükümlerle ilgili olarak da gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Esasen birçok müfessire göre, Nesih'le ilgili 106. Ayet'in ele aldığı temel konu da budur. Aklın ve ilmin icabı olan, biraz önce zikrettiğimiz gerçeklere rağmen, Yahudiler, Hristiyanlık ve Müslümanlığı, Hristiyanlar da Yahudilik ve Müslümanlığı tanımamışlardır. Ayete göre onların bu tutumları, kendi kitaplarındaki bilgilere de aykırıdır. Nitekim Tevrat, Hazreti Musa'dan sonra onun gibi bir peygamber geleceğini müjdelemiş, İncil'de Hz. İsa'nın Musa şeriatını tamamlamak üzere geldiğini haber vermiştir. Ayetteki bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler mealindeki ifade, cahil ve bağnaz toplulukların asılsız inançlara körü körüne bağlılıklarına ve doğru olup olmadığını araştırmaksızın diğer bütün inançlara, fikirlere karşı çıkmalarına işaret etmektedir. Buradaki bilmeyenler ifadesiyle kimlerin kastedildiği hususunda farklı görüşler varsa da taberinin de işaret ettiği gibi, başta Kur'an'ın ilk muhatapları durumundaki müşrik Araplar olmak üzere doğru bir bilgi ve inanca sahip olmayan her topluluk bu ifadenin kapsamına girer. Yine Taberi'nin yorumuna göre Allah Teala bu ayetiyle müminlere şunu bildiriyor. Allah'ın kendilerine peygamber göndermediği, kitap indirmediği cehalet ehlinin Allah, kutsal kitaplar ve peygamberler hakkında söylediklerinin benzerlerini Yahudiler ve Hristiyanlar da söylüyor. Batıl sözler sarf ediyor, Allah'a yalan isnadında bulunuyor, peygamberleri inkar ediyorlar. Halbuki söz konusu cehalet tehlinden farklı olarak onlar ehli kitaptır. Söylediklerinin yanlış olduğunu, inkarlarıyla kendi dinlerinden saptıklarını ve Allah'a iftira ettiklerini bilirler. Bilmeleri gerekir. Bu ayete göre Allah Teala'nın yasakladığını bilmesine rağmen ona karşı isyankar davranışlarda bulunan birinin din hususundaki suçu bu günahları bilgisizlikten dolayı işleyeninkinden daha büyüktür. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımız bugün sona erdi. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an yolu